Musa kavmi için su istemiş. Biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin, için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz ey Musa, biz bir tek yiyecek de dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de ''Bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin.'' demiştiniz. Musa ise ''Daha iyi daha kötüyle değişmek mi istiyorsunuz?'' ''Şehre inin, istedikleriniz orada var.'' dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum... Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin bu yaptıkları da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Hz. Musa çölün kavurucu sıcaklığında susuzluk çeken kavmini suya kavuşturması için Allah'a niyazda bulunmuş veya su aramaya başlamış yahut Yağmur duası yapmıştı. Allah'ın buyruğuna uyarak Kızıl Denizi ikiye bölen ve kendilerine yol açan mucizeli asasını bir kayaya vurunca, kayanın 12 ayrı yerinden 12 kaynak halinde sular fışkırmaya başladı. İsrailoğulları, Hazreti Yakub'un 12 oğlundan gelen 12 oymağa sıpta ayrılmıştı. Muhtemelen su yüzünden aralarında bir çatışma çıkmasın diye yüce Allah. Her oymak için ayrı bir su kaynağı halk etmiş olup ayete göre ihtilaf ve karışıklığa mahal kalmayacak şekilde her oymağa kendi pınarının hangisi olduğu bildirilmişti. İsrailoğulları aslında Hazreti İbrahim'in torunları olup yüksek bir dini, ahlaki, kültür ve geleneğe sahip oldukları halde Yüzyıllar boyunca Mısır'da kaldıkları için oranın putperest kültürüyle dejenere olmuş, orada ikinci sınıf insanlar olarak muamele görmeleri sebebiyle günlük rahatlarından öte bir gaye tanımayacak, iman, özgürlük, bağımsızlık gibi yüksek değerler uğruna sıkıntılara katlanmayı göze alamayacak kadar bayağılaşmış, hatta korkak bir toplum haline gelmişlerdi. Nitekim Hz. Musa, Allah içinizden peygamberler çıkardı… ''Sizi hükümdarlar yaptı, alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi.'' şeklindeki sözleriyle onlara milli değerlerini hatırlatıp kendilerine vatan kılınan mukaddes topraklara doğru arkalarını dönmeden ilerlemelerini emrettiği halde onlar o ülkede güçlü bir kavim bulunduğunu ifade ediyor ve ''Ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla giremeyeceğiz.'' ''Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız.'' diyorlardı. Halbuki eski yurtları olan kutsal topraklara dönüp bağımsız ve onurlu bir toplum olarak yaşamaları, böyle bir onura layık olmaları için de her şeyden önce Allah'a ve O'nun elçisi, kendilerinin de rehberi ve kurtarıcısı olan Hz. Musa'ya tam bir sadakatle inanıp bağlanmaları, O'nun öğretisini benimseyip, hazmetmeleri, amaçlarını gerçekleştirme yolunda maddi sıkıntılara katlanmaları gerekiyordu. Fakat onlar, hala Mısır'dayken yaşadıkları sıradan hayatı özlüyor, bir tek yemekle yetinemeyeceklerini söylüyor ve Musa'dan çeşitli sebzeler istiyorlardı. Oysa Musa'nın önlerine koyduğu ideale göre, bunlar son derece bayağı isteklerdi. Ayrıca Çölde çok çeşitli yiyeceğe sahip olmasalar da, yedikleri kudret elvası ve bıldırcın eti, kayadan fışkıran 12 çeşmede sıradan yiyecek ve içecekler olmayıp Allah tarafından özel olarak lütfedildiği için ayrı bir önem ve belki de yüksek bir besin değeri taşımaktaydı. Bu sebeple Musa onları "Daha iyiyi, daha kötüyle değişmek mi istiyorsunuz?" diyerek suçlamıştır. Ayette oğullarının alçaklık ve acizlikle damgalanmalarına ve Allah'ın gazabına uğramalarına sebep olarak gösterilen suçlardan bir kısmını onlar Hz. Musa'nın döneminden birkaç kuşak sonra işlemişlerdir. Ancak çöldeki yiyeceklere katlanmak istememeleri olayı gibi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, geçmişte haksız olduklarını bile bile peygamberlere karşı hasmane duygular besleyip içlerinden bazılarını öldürmeleri, isyankarlık yapmaları ve Allah'ın koyduğu sınırı aşmaları da konumuz olan ayetin inzalinden önceki dönemlerde olup bittiği için burada yeri gelmişken çölde bayağı isteklerde bulunmaları yanında daha sonra işledikleri suçlara da işaret edilerek hem Müslümanlara hem de Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilere bir hatırlatmada bulunulmakta bir bakıma onların atalarının işlediği bu eski suçları tekrar etmemeleri, basit dünya menfaatleri uğruna Hazreti Muhammed'e karşı düşmanlık duyguları besleyip, ona gönderilen ayetleri inkar etmekten sakınmaları istenmektedir. Nebi, çoğulu enbiya, Allah ile kulları arasında elçilik görevi yapan, onun buyruk ve yasaklarını kullarına haber veren, seçkin kullar için kullanılan dini bir terimdir. Türkçe'de Nebi ve Resul kelimeleri genellikle haber alan, haber getiren ve götüren anlamına gelen Farsça peygamber kelimesiyle ifade edilir. İslam bilginleri Nebi kelimesinin kökü ve anlamı konusunda iki farklı görüş ortaya koymuşlardır. A. Bir görüşe göre Nebi, Arapça'da yüce, ulu, şerefli anlamına gelen nebve veya nebave kelimesinden türetilmiş olup peygamberin mazhar olduğu nübüvvet makamı kaynağı ve sonuçları itibariyle yücelik ve aşkınlık ifade ettiği için aynı şekilde peygamberliğin temelini oluşturan vahiy ve onun sonuçları olan bilgi ve haberler diğer bilgilere göre özel bir değer ve üstünlüğe sahip olduğu için bu bilgileri getiren Olağanüstü kabiliyetlerle donatılmış insana Nebi denilmiştir. B. İkinci görüşe göre Nebi, Arapça'da haber anlamına gelen Nebe kelimesinden türetilmiş olup, peygamber Allah'tan gelen bilgi ve haberleri insanlara duyurduğu için kendisine bu isim verilmiştir. Bu görüş farkı sadece Kelimenin köküyle ilgili olup, Nebi'nin terim olarak tanımı konusunda ciddi bir ihtilaf olduğu anlamına gelmez. Nitekim hemen bütün İslam bilginleri, Nebi'nin Allah'ın insanlar arasından seçtiği ve sıradan insanlardan farklı bazı üstün kabiliyetlerle donattığı ilahi mesajları bir kavme, bir millete veya bütün insanlara tebliğ etmek üzere görevlendirdiği kişi anlamına geldiğini belirtirler. Ayrıca Nebi ile Resul kelimelerinin aynı veya farklı anlamlara geldiği hususunda da değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bütün İslam bilginleri nübüvvetin çalışmakla elde edilemeyen Allah vergisi vehbi bir mertebe olduğunu kabul ederler. Bazı bilginler Allah hikmeti dilediğine verir. Mealindeki ayette geçen hikmet kelimesini vahiy olarak açıklamış ve bu ayeti, Nübüvvetin vehbi Allah vergisi olduğuna delil olarak göstermişlerdir. İbrahim Suresi'nin 11. ayeti de bu anlamda yorumlanmıştır. Ayrıca pek çok ayette peygamberlerin gönderilmesinden biz Nuh'u, İbrahim'i, Musa'yı, seni elçi olarak gönderdik şeklinde söz edilmesi de peygamberliğin vehbi olduğunu gösterir.